Muhterem efendim, çevremizdeki bazı ülkelerde karışıklıklar var. Bu olayların Türkiye'yi etkilemeyeceği düşünülemez. Oysaki Türkiye hala bir kısım kısır çekişmeleri aşıp yeni perspektifler getiren velut müzakerelere geçemiyor. Bu hususta ülkemiz adına entelektüellerin sorumluluğu nedir? Şimdi bir millet içinde belki ilk defa bir milletin halihazırdaki durumu biraz da geçmişi değerlendirerek gelecekle alakalı durumu evvelen ve bizzat eskilerin ifadesiyle bu ülkedeki entelektüel sınıfı alakadar eder. İdareciler değil ama bazı yerlerde o ülkenin şansı o milletin şansıdır. İdare edenler aynı zamanda eliktir entelektüeldir. Onlar da beyin sancısı yaşayan insanlardır geleceği basiretle süzen insanlardır. Hadiseleri iyi yorumlayan, iyi değerlendiren, iyi okuyan insanlardır. Büyük çoğunluğu itibariyle devlet-i başındaki insanları böyle görebiliriz. Bütünüyle raşit halifeleri böyle mütali edebiliriz. Kavimlerinin başında aynı zamanda birer sevk ve idareci olarak vazife alan Enbiya İzam efendilerimizi Böyle mütahil edebiliriz. Onlara elit demek, entelektüel demek, Allah'ın onlar için takdir ettiği şeyin dışında bir takdirdir. O da tenzil mi sayılır, tebcil mi sayılır, takdir mi sayılır, bilemeyeceğim. Yani dahilik, kahramanlık, kendine adamışlık bunlar önemli vasıflardır. Fakat bunları enbiya'yı zam hakkında, Allah'ın siyasi hakkında kullanırken temkinli olmaya çalışırız. Çünkü onlardaki mevhibe ilahiye, ilahi varidata masariyet hususu Allah'tan gelen şeylerle bunlar kendilerini bulmaları bizim bunlara bu türden böyle takdir adına vereceğimiz şeylerin çok üstünde tevkraide masari yatar. Yani nübüvvet, dehanın fevkalade üstündedir. fetanetin fevkalade üstündedir. Evet, fakat yine de biz milletlerinin, kavimlerinin başında olan bu insanlar hem bugünü düşünmüşlerdir, hem yarını, hem yarınları bütünüyle kendilerini ihmal etmemişlerdir. Fakat bir yönüyle de dünya hesabına Belki kendilerini çok düşünmüş, çok az kendiler üzerinde durmuş. Daha ziyade insanlığın bugünü yarın üzerinde durmuşlardır. Bu vazife entelektüerin bir millet içinde entelektüelin vazifesi, okumuş sınıfın vazifesidir. İdare edenler bu seviyede insanlar değilse entelektüel onları uyarmalıdır, uyarma yolları ile. Mecuması ile uyarmalı, gazetesiyle uyarmalı, televizyonu ile Bu önemli bir mesele. Fakat bazı yerde statüko çok hakimdir, bazı ülkelerde, böyle insani değerlere bağlı olarak geliştirilememiş sistemlerde, Büyük çoğunluğu itibariyle diktatörlüklerde, bir açık diktatörlükler vardır, bir de kapalı diktatörlükler vardır. Esas böyle cumhuriyet kelimesine sığınmış diktatörlükler vardır, demokrasiye sığınmış diktatörlükler vardır, aslında diktatördür bu insanlar. Çünkü onun ölçüsü vardır yani. Değişik meseleleri, ferdi, ailevi, içtimai, iktisadi, siyasi, idari meseleleri böyle gönül açıklığıyla, rahatlıkla, müzakere edecek kadar fikirlere saygılı değillerse bunlar, kendilerine ters gelen fikirleri baskı altında tutuyorlarsa bu insanlar bunlar düpedür diktatördür. Hatta çağımızdaki bazı diktatörlerle ben, eski dönemlerde yaşamış, yani 3000-4000 sene evvel yaşamış firavunları mesela, Mısır'daki firavun sülalesi, mesela işte eski Babil'deki o Nemrutlar, doğrusu Nümruz. Onlarla mukayese ettiğim zaman, onlar bana günümüzdeki bir kısım diktatörlerden daha demokratik ediyorlar. Küçük bir kaç kare içinde ifade edebiliriz. Mesela bir sarayda büyümüş Hz. Musa'yı düşünün. Ve evlat gibidir orada yani. Bir yerde bulunmuş bir çocuk. İsrail oğullarından. Öldürmek istemişler. Orada Asya validemiz araya girmiş. Babasına karşı herhalde iltimasta bulunmuş. Sonra kardeşi, Hz. Musa'ya masur olan firavun, kardeşi onu. Onu yumuşatmış o istikamette. Böylece evlad edinmiş onu kendisine bakmış görmüş Hz. Musa'nın annesinden Hz. Musa süt emmiş ve onu latif bir nükteye bağlayarak da ifade ederler. Yani hem ücret almış hem de kendi çocuğunu emzirmiş. Ücretle çocuğunu emzirmiş. Allah'ın işi bu, Kur'an-ı Kerim gözümüzün önünde diyor. Vesena'tu kelî nefsi diyor. Sen nefsim için seçtim. Ve gözüm önünde yani, kontrolümde benim, geliştim ve şakettim diyor. Şimdi ayrılıp gidiyor orada, kazara bir adam öldürüyor, suç işliyor. Belki hemen böyle arkasına enterpolu falan sanmıyorlar yani. Var mı o zaman, yok mu bilmiyorum. Yani o zaman da salabilirler. Değişik servisleri harekete geçirebilirler, vardır mutlaka, o dönemde de bunlar vardır. Ama madem gitti gitti, Allah'tan bulsun diyorlar, arkasına düşmüyorlar. Çünkü 10 senelik süre içinde Hz. Musa'nın takibi alındığını, hele yakın takibi alındığını hiç bilmiyoruz. Ne Kur'an'da bu mevzuyla alakalı küçük bir ima ve işaret var, ne de Sünneti i sayhada. Sonra da dönüp geliyor, Firavun'un karşısına çıkıyor. Şimdi iyi geldin, elimize düştün, sen bir dönemde bizden bir şey adam öldürmüştün. Kimi senin hakkından gelme sırası bizde falan diyebilirlerdi. Gerçi bir suçlama yapıyor orada onu. ona. Vakateltenefsen diyor, sen bir nefsi öldürdün diyor. Evet ve kaçtın diyor. O zaman sen nankörlük yaptın. Keferte kelimesini de kullanıyor. Nankörlük de yaptın yani. Bizde yedin içtin büyüdün sonra da bizden birini öldürdün diyor. Diyor ama bunlar böyle gevezelik adına söylenmiş sözler. Gerçekten onu istintak etme, teziyeye matuf şeyler değil. Esas onunla Firavun arasında başlayan problem yeni bir dine çağrısıyla başlıyor. Hz. Musa onu dine davet ediyor. Müslüman ol, kurtul diyor yani. Kullâ ilâhe illallah te'men. Ancak o zaman kurtulursun diyor. E, Delilin ne diyor? Ben şimdi siz böyle çok demokrat gördüğünüz, devlet başkanlarından birisini ben söylerken siz aklınıza kestirin böyle. İslam dünyası denen bu zavallı dünyadan alın da böyle batılı geçinen, batılı gibi görünen dünyalar var. Bunların devletlerini idare eden devlet başkanlarını, ikinci derecedeki adamları, o ülkelerde kuvvetleri temsil edenleri gözünüzden geçirin sonra. Alın Hz. Musa'yı götürün onların karşısına. Sonra işte böyle aynı zamanda suçlu olsun. Sonra da desin ki seni dine davet ediyorum. Geldiğinin emirlerini kabul et, kurtul. Sonra da o desin ki o devletin başındaki adam pekala buna delilin nedir desin. İhtimal veriyor musunuz buna? Evet çıksa öyle birisi bir şey söylese hemen üzerine çullanırlar, derdest ederler, ellerini kollarını bağlarlar. Sadece şurada bir tereddüt yaşarlar. Tımarhane mi yoksa hapishane mi? Çünkü bu davranışı, günün mantığına göre biraz deli davranışına da benziyor. Bu aynı zamanda meydan okumaya da benziyor, başkaldırmaya da benziyor. Bir i̇syan ahlakı kokuyor onda. Sonra onunla kalmıyor yani, pekala diyor Firavun, pekala diyor. Ben günümüzde böyle koskoyu demokratla idare edilen demokratik idareyi temsil eden temsilciler arasında böyle diyecek bir adam hiç düşünemiyorum. Pekala. Benim de sihirbazlarım var. Yani o mevzuda senin yaptığın şu hisar ettiğin mucizeler türünden harikaları hisar edecek adamlarım var. Onlarla seni karşılaştırayım bir bakalım nasıl oluyor. Olur diyor o da orada bu yapılacak şey Hz. Musa'nın ortaya attığı düşüncelere göre planlanıyor. Mesela diyor, olur ama diyor, bir tatil günü olsun bu diyor. Bu Hz. Musa, deha için intihap yoktur, anında hemen kafasında planlıyor onları, anında. Ya vahiyle söyler veyahut yüksek peygamber fethanetidir. Pekala dedikten sonra anında hepsi birdenbire kafasında beliriyor onu. Bir tatil günü olsun, neden? Çünkü bütün halk bir şeye, luna parka geliyor gibi gelsinler oraya, bir panayre geliyor gibi gelsinler. Bütün halk gelsin de orada peygamberin mucizesini ve diğer tarafında iflasını görsünler. Onca insana mesaj vermek istiyor peygamber. Yani öyle ucuza oynamıyor. Oynama denmez buna. Yüklendiği misyonu ucuza ortaya koymuyor. Ama genelde Türkçemizde öyle deriz. Tatil günü olsun. Bir kuşluk vakti olsun yani. Herkes akşamki streslerini uyuyarak atmış olsun. Kafasını dinlenmiş olsun. Sabahın serininde toplansınlar bir yere, herkes gelsin orada seyretsin beni diyor. Bu belirleme işinde de siz şimdi günümüzdeki demokrat kahramanları ne düşünün? Firavunun yerinde onları düşünün. Hz. Musa ile böyle bir pazarlı, Hz. Musa ile sizle, bize değil yani. Bir peygamberle ve onu sarayda tanımışlar. fetanetinin de ne olduğunu kavramışlar. Hz. Musa'nın tedbirliği. Hemkinliği, hareketlerini de görmüşler. Sıradan bir insan olmadığına şahit olmuşlar. Onu kabul edecekler orada. Hz. Musa'nın stratejisini kabul edecekler orada. Pekala olsun diyecekler. Ona da olsun diyecekler o insanlar. Bu aynı zamanda bir yenilme olursa şayet orada, siz de hakkı teslim edeceksiniz falan diyecek. Pazarlık yapacak. Ben dünyada bu demokrat kahramanlarından böyle bir pazarlık yapacak insan tanımıyorum. Şimdi o günün müstebit firavunları mı daha demokrat, günümüzün demokrat geçinen insanları mı bir mukayese yapılmasında şahsen yarar görüyorum. Fikirlere karşı saygısızlık, vicdan hürriyetine karşı saygısızlık. Hala müzakere ediyoruz. Fikir hürriyeti, düşünce hürriyeti, ifade hürriyeti. işte bunlar suç olmadan çıkarılsın, insanlar kendilerini rahat ifade etsinler falan. Yeni müzakere ediyoruz. Ve bu kanunlar veto ediliyor, geriye geliyor meclise. Meclis bir kere daha bunlarla uğraşıyor. Yani insanlar kendilerini ifade etsinler mi, yetmesinler mi? Hür olduklarını ortaya koysunlar mı, koymasınlar mı? Vicdan hürriyeti güvence altında olsun mu, olmasın mı filan bunlar müzakere ediliyor. Bana öyle geliyor ki o dönemde bunlar çok daha ilerideydi ama o günün insanları demokrasi bilmiyorlardı. Cumhuriyet de çok bilmiyorlardı. Başlarında birer diktatör vardı ama fakat vicdanlarıyla hareket ediyorlardı. İhtimal vicdanları tam ölmemişti onları. O vicdanla hareket etmeden demokratik bir esmini doğuyordu. Demokratik bir üslup doğuyordu. Demokratik bir anlayış doğuyordu. Ve insanlar da belli ölçüde rahat ediyorlardı denebilir. O münasebetle dedim. Bunu esas konumuz bizim ülkelerin idare edilmesinde Der ve derliğe karşı, perişaniyete karşı, çöküşe ve çözülüşe karşı entelektüele düşen vazife esas. Şimdi entelektüel ya devleti idare edenler de onlar olur yani. Mesela marifin başında entelektüel bir adam olur. Mesela ekonominin başında entelektüel bir adam olur. Devletin başında entelektüel bir başbakan olur. Riyaseti cumhuriyet entelektüel bir adamın elinde olur ordunun başında entelektüel bir adam olur. Disiplinle beraber en azından engin görüşlü olur. Yani 100 sene sonrasını görür. Bugünün 100 sene sonrasıyla alakalı işleri bugünden planlar ve arkasından giden insanları herhangi bir şaşkınlığı atmadan, tereddütü atmadan, yanlış yola sürüklenmelerine meydan vermeden dost doğru alır, götüreceği yere götürür dahiane yani işlerde, tedbirlerde bulunur filan. E bunlar yoksa bunu onların dışında entelektüel okuyan, düşünen, bunu böyle gören, gelecek adına tahminlerde bulunan insanların uyarması lazım. Neyle uyaracaklar? Uyarma vassalları var bugün. Devlet kendisi düşünerek eskiden olduğu gibi encümeni danişler ortaya koyacak. Ve bunlar belli ölçüde moda tabiriyle bağımsız olacaklar. Rahatlıkla, yani hak nedir, hakikat nedir, onlar rahatlıkla ifade edecekler. Kararlarını herhangi bir tesilde kalmadan verecekler, ortaya koyacaklar. Ve hiçbir fütur hissetmeyecekler, getirmeyecekler kimseye karşı. Öyle olacak. Ama bunlar işte biraz evvel bahsettiğim gibi, baskı altındaysa şayet, entelektüel kendisini ifade edemiyor demektir. Elit kendisini ifade edemiyor demektir. Yani şimdi bazı köşe yazarları bu şeyleri yazdıklarından dolayı, bunlar kara listeye alınıyorsa, e herkes o cesaret olmaz yani. Herkes öyle, kafasına takmak üzere astıkları ipi göğüsleyemez. İpi göğüsleme bir yarışta oluyor, bir de oradaki ipi göğüsleme var. Göğüsleyemeyebilir yani. Herkes göze alamaz, öyle demir parmaklıklar altında arkasında gidip beklesin. Hele o ruh verilememişse, o seviyede insan yetiştirilememişse, Alamayabilir. Dolayısıyla entelektüel ve elit sınıf baskı altına alınınca tabi o zaman ikaz edecek, irşad edecek, onları uyaracak insanda kalmaz. Herkesi kendileri gibi isterler. Kendileri gibi düşünenleri sadece bırakırlar. Kendilerine bağışlayan şakşakçılık yapanları, argo tabiriyle koygoculuk yapanları onları bırakırlar. Sürekli işte onlardan metiyeler alırlar övgüler alırlar, hele bir de böyle arasında plaketler alıyorlarsa ödüller alıyorlarsa filan şiltler alıyorlarsa yaşasın plaketler, şiltler, ödüller iş öyle gidiyorsa onlara bağlı götürülüyorsa o ülkenin işin doğrusu belini doğrultması öyle, çözülmeden kurtulması, kalkıp bir yere gürümesi belli hedefleri gerçekleştirmesi mümkün değildir işin doğrusu ama bana göre esas belki problem şurada. Sağlam entelektüel yetiştirilmesi lazım, yetiştirilmiyor. Yani korkusuz, fütursuz, hep öteden beri bizim eliz sınıfımız şey der dururlar, emizola der dururlar. Yani bir Dreyfus davası var. Kaç defa da arz ettim ben bunu. İslam dünyasında çok defa, çok entelektüel yetişmiştir. Hiç adını bilemediğimiz insanlar yetişmiştir. Açıktan açığa kalkmış devlet başkanına karşı meydan okumuşlardır. Hatta kadınlar vardır bunların içinde. Eğer inandığı bir düşünceyi tereddüt etmeden gürül gürül ifade etmek ise şayet çok basit adını bilmediğim benim. Çokların adını bilirim, adını bilmediğim. Yani demek o kadar meşhur bir kadındı. Maksure'de hemen perdeyi silip Hazreti Ömer'e emirü'l müminin sen bu nikah, mihir mevzunda şunları şöyle söylüyorsun ama Neye bina söylüyorsun? Ben Kur'an-ı Kerim'e baktım, Sünnet-i baktım, öyle bir şey görmedim. Benim bilmediğim, senin bildiğin bir şey mi var? Biliyorsan söyle diyor. Allah Kur'an'da şöyle diyor diyor. Evet işte bu bir entelektüel sesidir yani, haykırma. Ama karşı tarafta hakikaten sağdan soldan gelen ve kendi yanlışlarını düzelten, kendisini ikaz eden, irşad eden, doğru yola hidayetine vesile olmaya çalışan, seslere karşı da saygılı. Açık duran bir halife vardır. Kendi kendine orada şöyle konuşuyor. Ey Ömer diyor, sen bir yaşlı kadın kadar bile dinini bilmiyorsun diyor. Böyle bir karşılık verme vardır. Ve Halit bir hüdbe okuyor. Minbere çıkıyor. İşte oradaki o cemaat yine bilemediğim bir insan. Neden bilemedin diyorsunuz? Hani kardeşinizi biliyorsunuz biraz. Ben 50 senedir sahibinin hayatıyla meşhur oluyorum. Cami kürsülerinde de hep anlattım. Binlercesini kardeşlerim, yeğenlerimin adını bilmem, eve geldiklerinde annemin yanında ayıp olur diye isimlerini bilmiyorum. İsterdim ki biri girsin de adını söylesin, ben de diyeyim, Allah Hasan, Hüseyin gel otur. Bilmem hepsinin adını. Ama onların binlercesini bilirim Allah'ın izniyle. O açıdan da bir fairlenme değil. Fakat bilmiyorum deyince o zatın nerede durduğunu anlamanız açısından bir ölçü öbürüm yani demek çok bilinen birisi değildi yani İbn Hacer belki daha fazla bilir. Halit Tutbu okurken diyor ki Halife'yi ruizem ben azzettii diyor. Emirül Müminin ben etti. Hemen yerinden fırlıyor, erik kılıçına dayanarak. Kuman'dan kuman'dan diyor. Senin bu yaptığın halifeye karşı isyandır açıktan açığa. Adını bilmiyoruz mu zaten. İşte bu bir entelektüeldir entelektüelizm, bizde adeta ayaktadır yani. Halkın arasındadır, halkın içindedir. Bunları neden yani bilinmeyen iki tane insandan misal verdim. İzz İbni Abdüsselam'ı diyebilirdim Selahaddin karşısında. Bilmem hangi hocayı alparsan Cennet Mekan Ali Rahmet ve Lufran Hazretleri'nin karşısında diyebilirdim. akşemseddin Fatih'in karşısında diyebilirdim. Zenbirliği Yavuz'un, Yavuz gibi sert bir adamın karşısında, onu dize getiren bir adam olarak diyebilirdim. Öyle değil yani, bilinmeyen iki tane insan söylüyorsunuz, duygusunu, düşüncesini hiç korkmadan, gözünü kırpmadan, rahatlıkla ifade edebilecek insan sayısı bizde sayılmayacak kadardır. Bir yerde bizim geçmişimizde böyle dahileri tahmin etmek çok zordur çünkü bizde bir tevi bir yükseklik vardır. Dağların böyle hep zirvede ittisal edip gitmesi gibi bir şey vardır hatta da bir tane şurada çıkmış, bir tane şurada çıkmış. Onun hakkında destanlar yazılmış. Onları söyleyip ortaya koyabilirsiniz. Fakat bizdekilerin tespit etmek çok zordur. Çünkü hepsi zirvede gider. Evet. Müddeiyim bu mevzuda. Çünkü bu iddia benim nefsime ait değil. Benim altın nefsime ait. Köküme ait. Bu açıdan bize düşen şey esas su entelektüeli yetiştirmektir. Duygu ve düşüncesini Fütür getirmeden çok rahatlıkla ortaya koyacak. Kendilerim gidecekmiş, ömrümüz zindanda geçirecekmişim. Kan ben Allah gibi bütün ömrünü hapishanede geçirecek ama ütopyasına bağlı yaşayacak orada. Ütopya değil bu. Doğruyu dürüstü doğru dürüst tespit edecek, ortaya koyacak. Ve aynı zamanda başarılarında o istikamette uyaracak. Hele çıksın 20 tane insan seslerini yükselsinler teker teker böyle boğulacak gibi değil yani. 20 tane köşe yazarı, 20 tane yerde 20'si birden yazı verse. Onca insan onları okusa ben zannediyorum çoğu izaya gelecektir onları. Fakat şimdiye kadar yani bizim o karanlık dünyada olmadı bu iş. Karanlık dünya derken Ortadoğu yani biz kendimizi Avrupalı şimdi Avrupalı olmak da istemiyoruz. Yani Türkiye'deki elit sınıf, Türkiye'nin Avrupalı olmasını istemiyor. Çünkü Avrupa'nın demokrasisinin bizden biraz daha faik bir yanı var. Öyle faik bir demokrasi istemiyorlar. Çünkü o zaman demokrasi sokağa da iner. Çoğalınca sokağa da iner. Sokaktaki adam da demokrasiden nasip almak ister. İmam da nasip almak ister. Cemaat de nasip almak ister. Oysa ki kas sistemi olan ülkelerde bu insanların yani tırnağa kalkıp gözün iddia ettiği haklar iddia etme hakkı yoktur. O haklar, o dediğimiz haklar göze ait, kulağa ait, ağza ait, buruna ait haklardır onlar. Onlar büyük insanların, anadan doğma, kaliteli doğmuş filan, yüksek sınıf, o oligarşik azınlığa ait şeylerdir. Haklar, hürriyetler söz konusu olunca onlara aittir halka inmiş halkı hakkında hürriyetin de düşünce hürriyetinin de fikir hürriyetinin de çalışma hürriyetinin de manası yoktur. Olmamalıdır aslında. Ama olmadı. Yani şimdiye kadar olmadı. Demek ülkesini sevenler, milletini sevenler bütün immetleriyle entelektüel yetiştirmeye eğilmeli, onun üzerinde sırala durmalı. Hakikaten düşünce açısından zengin ve aynı zamanda yürekli, inandığı şeyleri rahatlıkla ifade edebilecek, kaliteli tabaslusa girmeyen, temelluka girmeyen, bel kırmayan, boyun bükmeyen, hayatı istihkar eden, insani değerler karşısında hep saygılı duran, insani değerlere karşı hep saygı isteyen, saygı talep eden, onlara saygın olmasını isteyen, yürekli insanlara ihtiyaç var, ve bizim ülkemiz gibi böyle derbeder ülkelerde de bu seviyede insan yetiştirmeye hava kadar, su kadar ihtiyacımız var ve selam. Soruya tam cevap verilemedi. İrticalinin yetersizliği içinde. Ama bizim ülke Mısır nedir, Suriye nedir, Ürdün nedir, İran nedir? Ve bunları da görmüş olduk. Buralarda demokrasi var mı, buralarda cumhuriyet var mı hiç zannetmiyorum, sözlüklerde vardır da hiç zannetmiyorum.